Kamus Legure-Clean on Nam there, Yenidan Uretan, Kollektiv bilinç, kollektiv hafıza, kollektiv yaşam, kollektiv kitap. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba, Kamuslu Güreş, yeni yayın döneminde... Tekrar karşınızda sevgili dinleyicilerimiz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap.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 Güreş ediyoruz, güreş farklı ediyoruz. anlamlar bulmaya çalışıyoruz, evet. nacizane Bu yıl bize güzel bir destek var Evet, bu sene bir sponsorumuz var, kolektif kitap, onlara şu an teşekkür etmek istedim evet, Teşekkür ederiz, evvelce şişli kitaplarından hep yararlanmıştık, evet. yararlanmaya devam edeceğiz kolektif kitabın hı hı. Kolektif Kolektif, tek LL Evet efendim Tek LL efendim, entelektüel de tek LL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 ...şeylere, hem yayınlara... ...hem görsellere ulaşabilirsiniz. Efendim, tezat. Şu dualite kavramını... ...Kerem'e paslayayım. Evet, yani ikicilik... E, ...dualizm... E, ...felsefe terimleri sözlüğüne baktık Yine bir Ahmet Çevizci'nin... yaralanıyoruz sık sık. E, manası, genel olarak... ...herhangi bir alanda birbirinden bağımsız... ...birbirine indirgenemez... ...iki töz ya da ilke... ...kabul etme tavrı. Örnek olarak da işte Tanrı Evren...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 Bahsettiğin gibi iki programında geçmişte üzerinde bayağı durmuştuk tezatla. Evet, ilk yayın dönemimizin İ harfinde vardı Hı -hı. iki. Ee, benim de şu dikkatimi çekti. Ee, şimdi bir evreni kavrayış biçimi olarak... E, ...ikilikler var sanki... ...zıtlıklar, tezatlar... E, ...bununla ilgili... E, ...kolay bir tanımlama yöntemi gibi... ...bazen evet, değil mi? Hı -hı. ...böyle bir cümleye indirgendiğinde... E, ...ben de e, felsefe kitaplarını... ...karıştırırken... E, ...Helen, Helen Sikson'un... E, ...şu ifadesini gördüm... ...bunu çok doğrulayan... Düşünce aykırılıklardan beslenir diye bir cümlesi var. Hı hı. E, şimdi Helen Sikso, e, dünya hakkındaki düşünme biçimimizi belirleyen şeylerin başında zıtlıklar geldiğini söylüyor. Hı hı. E, sonuçta dünyadaki elementleri birbirine zıt çiftlere ayırma eğilimi var insanoğlunun. E, bu zıt çiftlere ayırma ki biz de önümüzdeki altı ay boyunca hep bunu yapacağız. İşte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 Ki o daha çok erkeklikle simgelenen şey yani toplumun bakış açısında böyle e, zayıf ve pasif görülen ve kadınla simgelenebilecek şeyden daha olumlu bir yere, yere oturtuluyor. Hmm. E, ve aslında Sikso e, bu zafer ve kaybeden karşıtlığına karşı çıkıyor felsefesiyle. Hmm. E, her ne kadar genel olarak bütün ayrılıklar, ikilikler, e, zıtlıklar e, bir evrene ...kavrayış biçimi bile olsa bunu sınıflamaya başladığımız anda bir ayrımcılık ortaya çıkıyor. Doğru. Ee, ben şeyi konuşmuştuk Kerem'le eski söylencelerden bir tanesinde daha evvel de sanki yer vermiştik kadından bahsederken... ...kadınla erkek tek bir varlıkmış. Sonra e, bunlar Tanrı'larına e, bir şekilde e, karşı çıkıyorlar. İstendiği gibi hareket etmedikleri için Tanrı'nın gazabına uğruyorlar. Tanrı da hep böyle bir gazap halinde. E, mitlerde ve dinde. Bunları ikiye ayırıyor ortadan. Ve dünyanın çeşitli yerlerine salıyor büyük bir karmaşayla. E, ondan sonra işte bu birbirine ait olan çift kadın ve erkek sürekli birbirlerini arıyorlar. Böyle bir hikaye var. Hı, gayet güzel. Evet şimdi... Evet, değinmiştik sanırım. Evet değil mi? E, hikayeyi anımsıyorum. E, ben buradan şeye gittim. Yani bu ayırmak, anlamak için belki gerekli bir şey ama... E, ...ayrıştırma, ayrımcılık haline alıyor. Ötekileştirme e, haline alıyor. E, o yüzden bunların aslında bir bütünün parçaları olduğunu unutmamak gerekiyor herhalde. E tabii o ayrıştırıcı dilden uzaklaşmak için bir bütünün parçası olduğunu... Yani hepimizin bir aynı bir co coğrafyada Aynı evrende e, Yaşadığımız, dünyada yaşadığımızı O zıttıkların aslında Birbirini e, enteresan Bir şekilde bağladığını unutmamak e, Hep aklımızın köşesinde Bulunması gerekiyor diye düşünüyorum ben Bir yandan. Evet çünkü ayrıştırma Bugünlerin en e, Bizi rahatsız eden e, ne yazık ki Hem ülkemizde hem dünyada çok Ön plana çıkan. Evet programda e, zaten İlerleyen dönemde daha da hani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 karşıtlık karşıt olma hali var. Hı hı. E, bir de edebiyatta bir de söz sanatı var biliyorsunuz. İşte anlattığım evet. birbirine karşıt iki sözü yan yana kullanma hali var. Eee bunu da arada ekledim dedim yani sözlük program olarak. Zıt da e? zıtlığın da kökeni Arapça yine. Evet. Karşıt anlamına geliyor. Evet. Araya girmiş gibi oldum ama. Tabii tabii. Şimdi çünkü biz aslında seçtiğimiz e, ikili Ak ve kara artık Hı -hı. söyleyelim. Evet. <gülüyor> e, fakat bütün e, önümüzdeki dönem boyunca tezatlar üzerinde gideceğimiz için... E, ...biraz açıklamak ve neden e, bu başlıkları seçtiğimizi konuşmak istedik. İyi de oldu efendim. Evet, efendim. Aramıza zıtlık girmesin canım. Bidemciğim. Girmez Keremciğim seninle <gülüyor> benim olama zıtlık. E, İstersen diye ak ve karaya başlamadan bir şarkı arası verelim. Verelim. Sonrasında devam edelim. Parçamızda ak ve karayla çok ilgili... Michael Jackson från Black or White life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.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 Yükseliş, devinme, aşağıdan yukarı doğru çıkış çıkışı gösteren kök. Hmm. Ee, güneşin doğarken saçtığı aydınlık nedeniyle parlaklığın, yani aklığın yükselişiyle bağlantılı diyor İsmet Zeki, Zeki Ayıboğlu. Çok hoşuma gitti bir yandan da. Hmm, ee, doğal bir olay olan güneşin doğuşun, doğuşunda ak kökünün dile getirdiği durum. Parlaklık, ağarma, aklık, aydınlığın, ışığın aşağıdan yukarı doğru yükselerek yayılışına dayanır diyor.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 Hı. süt renginde olması nedeniyle aklık bildiren niteliği de beyaz dendi diyor. Eee Nişan yanda beyazda e, köken olarak Arapça olduğunu söylüyor. BYD kökünden gelen bayat beyaz olma, beyazlık, beyaz renk sözcüğünden alıntıdır diyor. Bu sözcük Arapça bayt bay yumurta sözcüğünden türetilmiştir diyor. Ha beyaz olduğu için yumurta. E, siyah ise yine Nişan yanda E, fartça siyah veya siyah kara sözcüğünden alıntıdır. Fartça sözcük orta fartça aynı anlama gelen siyav sözcüğünden, sözcüğünden evrilmiştir. E, bu sözcük eski fartça ve avesta yani zent dilinde aynı anlama gelen siyava sözcüğünden evrilmiş. Aynı zamanda Ermenice'de de siyav e, sev aynı anlamda. ...biçimi eski parçadan alınmış... ...olmalıdır. Hmm, çok kardeş... ...şey e, evet. aslında sesler... ...barındırıyor. E, milletler... ...bazen kardeş olamıyorlar ama... ...dillerin kökenine gittiğimiz <gülüyor> zaman... ...kardeş olduklarını görüyoruz. Etimolojik olarak böyle. TDK'de neler var? E, bakalım istersen. Tabii. E, kara isim işte... ...en koyu renk siyah, esmer...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 düşünüp bir takım fikirlere vardım. Şimdi bir yandan biz bu ikilikle karşı karşıyayken Kerem'le demiştik ki hani birinin ak dediğini öbürü kara der diye bir söz vardır. Hı hı. Hatta o yüzden akla karadan başlayalım dedik. Çünkü tam da tezatı ifade eden bir cümledir. Keza Kemal Ateş'in saklı sözlüğünde de destek yayınlarından çıkan akı karayı yitirmek diye bir ifade var. Şaşkınlaşmak gördüklerini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 Öne çıktığını görüyoruz artık çünkü diğer kelimelere varalım diye e, Aa, adımı attık. Bazen olumlu anlamları oluyor. Var, i̇şte var. Tabii onlara da bakacağız. Ee, bela bir... işte biraz bela olumlu anlamda güç karizma i̇şte mesela tarihi karakterler var.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 Karadüzen okumuş kimseye mi Okur yazar dinliyor. okumuş kimse evet. Argo'da. Ha bilmiyor. Karalı da avukatmış. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. O kıyafetten gibi de, ötürü. Evet. Ee...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 Evet doğru. Olumsuzluğun altını çizmek için hep böyle bir gidilmiş. Sevgili dinleyiciler bu sefer de ben yeni yayın döneminde böyle olsun e, zamanımız doluyor diyeyim. E, i̇kinci programımızda e, Ak ve Kara ikilisine devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Kamusta Güreş bugün sona eriyor. İyi, İyi haftalar. haftalar. sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması Kolektif Bilinç, Kolektif Hafıza, Kolektif Yaşam, Kolektif Kitap Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan Açık Radyo program destekçisi olun